Resulullah'ın Hayatı Mustafa İslamoğlu Altıncı Kaset Bismillahirrahmanirrahim Al-kari'atumal qâri'at Vema ezrake mel qâri'atumal ya ma yakunu n-naas kal faraashil mabthuth fatakunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqalat mawaazinuhu fa huwa fi 'eeshatir raadiyah wa amma man khaffat mawaazinuhu fa ummuhu haawiyah Sevgili dostlar bugün siyer içerisindeki Dikkat çekeceğim olgu, kıyamet olgusu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir nesli değil, bütün bir insanlığı terbiye etmek için gönderildiğini biliyordu. Ancak o yine biliyordu ki bu terbiyenin prototipini, bu terbiyenin küçük ölçekli, muhteşem bir uygulamasını Çin'de yaşadığı toplumda göstermeliydi. Onun için de Mekke toplumunda verdiğim mücadele o muhteşem gayret, o muhteşem eforuyla ortaya koyduğu başarı insanlık yaşadıkça, insanlık durdukça tüm insanlığa önder örnek ve piş var olacaktı. Bunu da biliyordum. Onun için de öncelikle içinde bulunduğu toplumun özelde, insanın genelde İnanç problemlerinin temelinde yatan sebep olarak ahirete iman problemini görüyordu. Allah böyle gösteriyordu. Allah'ın gösterdiğini görüyordu. Çünkü insan çift kutuplu bir varlık. Pozitif kutbuyla ruh, negatif kutbuyla nefis. Pozitif kutbuyla Allah'a yaklaşan, negatif kutbuyla şeytanlaşan. Pozitif kutbuna tutunduğu zaman çıkan ve yücelen, negatif kutbuna indiği zaman inen ve alçalan bir varlık. Yüceldiği zaman melekleri geçen, alçaldığı zaman şeytanın yanına besmele ile yaklaştığı bir varlık. İnsanın bu çift kutuplu tabiatı elbette ki herkesten önce Allah tarafından malum idi. Allah yarattığını bilmez mi? Biliyordu. İnsan bir takım zaaflar da taşıyordu. Haddizatında insanın tabiatında var olan bu zaaflar temelde bir zaaf olarak yer almıyordu. Dikkatinizi çekerim. Hadi örnek vereyim. İnsan şehvet sahibi bir varlıktır. Tasavvuf jargonunda doğru bir biçimde kullanılır şehvet. Canım istiyor dediğiniz her şey şehvete girer. Bu doğru bir tanımdır. Bunu ödünç alabiliriz. Onun için şehvet insana verilmiştir ve bir nimettir. Şehvet olmasaydı insan neslinin, yeryüzündeki devamı 90 seneyi geçmezdi. Üç nesilde sıfıra inerdi. Yine şehvet olmasaydı insan teki yaşayamazdı çünkü canı istemezdi. Nimet onun için nimete dönüşmezdi, tenaum olmazdı nimeti arzu etme verilmeseydi, nimet insan için nimet olmaz İşte bu çerçevede şehvet bir nimettir. Özünde bir zaaf değildir. Ama insan bunu yanlış kanalize ederse, yanlış kullanırsa bir zaafa, bir felakete, bir cehenneme dönüştürebilir. Onun için de biz Ya Rabbi Şehveti vermeseydin falanca zina etmezdi. Onun için onun ne suçu var diyemiyoruz. Çünkü Allah insana yerleştirdiği her bir hassaya, her bir güdüye onu münasip bir biçimde kullanabileceği bir de alan tespit etmiş. İşte din huduttur. Din sınırdır. Sınırlar çizmiş. Bu sınırlar içerisinde bunu kullanırsan meşru, hatta ibadet. Hatta ibadet. Onun için hayatı ibadete dönüştürmek mümkündür İslam'a göre. Yine insanda hırs ve menfaat güdüsü temel bir güdüdür. Menfaat peresttir insan. Menfaatini arzu eder. Bu zaaf değildir dostlarım. Zaafa dönüşebilir yalnız. Ama zaaf değil. Menfaatini istemesinin için zaafı. Lakin asıl zaaf büyük menfaati isteyememesidir. Zaaf Cennetten büyük, Allah'tan büyük menfaat mi var? Allah gibi bir menfaat dururken ucuza gitmesi zaafıdır insan. Hırs da böyledir. Yaşama sevinci hırstan gelir. Eğer onu alsa Allah insan bir gün yaşama çünkü yaşama sevinci tena'umdur işte. Nimet ayrı bir nimet, tena'um ayrı bir nimettir. Elma sizin için bir nimettir. Canınızın elmayı çekmesi ikinci nimettir. Canınız elmayı çekmezse elma sizin için nimet olmaktan çıkar. Hastalara sorun bunu. Canım istemiyor, İştahım yok. Yok. Yanı yöresi hep yiyecekle doludur ama yediremezsiniz. Hiç yediremezsiniz. Çünkü tenaum alınmıştır. O nedenle hırs da özünde Allah'ın insana bahşettiği bir yaşama sevincidir. O olmasa insan hiçbir acıya tahammül edemez, ilk elde intihar eder. İntihar edenler dikkat ediniz, Bu sevincin kendisinden alındığı kimseler. Bu önemli. Ama hırs eğer doğruya kanalize edilmez de yanlışa kanalize edilirse... O zaman insanı Allah'a karşı savaştıran bir konuma getirir. Allah korusun. Firavunlaştırır. Nemrutlaştırır. Ve Allah'a sırt döner insan. Hırsı kendisini yer bitirir. Kayserililer bilirler. Sucuk yaparken eğer et ile biber ve sarımsak orantısını iyi ayarlamazsalar, Aşırı biber ve sarımsak koyarlarsa eti yer bitirir. Hücüğün içi boşalır. Bir de bakmışsınız ki et kalmamış ortada. Bitmiş. İnsan bu dengeyi ayarlayamazsa imanı yer bitirir. Kız nedir bunun en büyük tedavisi? Daha doğrusu peşinen bunun önüne geçebilecek en büyük Sigorta nedir diye sorarsanız bir tek şey söyleyeceğim. Ahirete iman, ölüme iman, ahirete iman, öleceğini bilmesidir insanın. Budur işte. Bu insana verilen birçok hassanın aleyhe dönmesinin önüne geçen en büyük etken. Ahirete iman etmedi mi bir insan işte o zaman küçük bir firavuna dönüşebilme ihtimali çok yüksektir. Çünkü Allah'a iman etse de böyledir dikkatimizi çekelim. Onun için ahiret hakkında, kıyamet hakkında, mahşer hakkında, hesap günü hakkında indirilen tüm ayetler Allah'a iman eden bir topluma indiriyor. Unutmayın. Miladi 7. yüzyıl Mekke toplumu Allah'a iman eden çok az istisnasıyla, mutlak ateist aralarında ender olarak vardı ama esamisi okunmazdı. Yani kel ma'du. Çünkü nadirdi. Genellikle Allah'a iman ederler. Ama ahirete iman etmemeleri işte Resulullah'a karşı gelmelerinin temelinde yatan en büyük nedendir. Onun için من آmene billahi vel yevmil âhir <gülüyor> Diye gelir birçok ayet. Allah'a da ahiret gününe bu ikisini birbirinden ayırdığı zaman tipik bir müşrik tipi ortaya çıkıyordu. Onun için de Allah Mekke müşriklerinin şahsında tüm zamanların insanlarını öncelikle Allah'a imandan hemen sonra ahirete imana davet etti. Çünkü imanın temeli üçtür. İmanın üç direği vardır. Birincisi Allah'a iman, ikincisi ahirete iman, üçüncüsü nübüvete iman. İmanı sıka sıka üç direğe, üç elemente indirgemiş kelam uleması. Tevhid, maat, nübüvvet demişler. En sonunda en çok sıkarak elde ettikleri üç elementtir. Tevhid, Allah'a iman varlığına, birliğine ve onun kendisini tanıttığı gibi iman, me'at ahirete iman, nübüvvet, peygamberlik müessesesine iman. Komple, kitap o imanın içine girer. Çünkü o müessesenin bir ürünüdür. Dolayısıyla ahirete imanın olmadığı bir yerde ahlak yerleşmez. Niçin? Öldükten sonra dirileceğine inanmıyorsa, ahlaklı olması için onu nasıl ikna edeceksin? Ne gerekçesi var? Üç tür müeyyide vardır. Bir, hukuki müeyyide. iki, sosyal müeyyide. Üç, vicdani müeyyide. Hukuki müeyyide cezalardır. Şunu yapma cezası var. Eğer cezalandırılmayacağını anlarsa yapar. Öyle değil mi? Kaçırdı mı, kitabına uydurdu mu yapar. Ya da kitabına uydurarak yapar. Sosyal müeyyide toplumsal baskıdır. Toplumdan utandığı için yapamaz bazı şeyleri. O da yapar, toplumdan kaçırdığı zaman onu yapmaya başlar. Görüyorsunuz ahlakın temeli olamaz bu ikisi de. Ne hukuk ne toplum ahlakın motive edici gücü, temeli, ölçüsü olamazlar. Çünkü ikisi de atlatılabilir, etinebilir, bir şekilde... Egele edilebilir, baypas edilebilir. Ama üçüncü müeyyide vicdani müeyydedir ve din bir vicdan yaratır. Vicdani müeyyidenin de temel etmeni ahirete iman. Çünkü imansız bir vicdan yok, oluşmaz. O nedenle vicdanı oluşturan en büyük sütun bir iman sütun. Bu sütunun da çelikleri, içindeki onu ayakta tutan çeliği, demiri ahirete imandır. Onun için Kur'an ahirete iman etmeyen Mekke toplumunu ahirete imana ikna etmek için sık sık uyardı. Onlar öncelikle itiraz ediyorlardı. Tüm sapık toplumların ortak taraflarından biri, peygamberlerinin melek olmasını istemektir. Kur'an'da zalim Nuh kavmi, zalim Ad kavmi, zalim Semud kavmi, zalim Lut kavmi ve zalim müşrikler ortak tarafları bize bir melek gönderilmeli değil miydi demeleridir. Kur'an azabıdır. Yine Ebe'ethallahu beşeran rasulen Öyle diyorlardı İsra suresi 44. ayet. Şimdi bize Allah bir beşeri mi elçi olarak gönderdi yani? Bir melek gelmeli değil miydi diyorlar. Mâ lihâder rasûl. Bu ne biçim elçi, bu ne biçim peygamber? Kulüb te'am ve emşifin esvâ. Yiyip üstelik çarşılarda geziyor. Bugünün alimleri, çarşılarda gezeceksiniz. iyi biçtiğinizi millet görecek. Melekleşmeyeceksiniz ya da meleklik pozlarına bürünmeyeceksiniz. İnsanlığınızı sürekli vurgulayacaksınız. O zaman peygamberin izinde olmuş olursunuz. Toplumu içinden tanıyacaksınız. Ekmeğin fiyatını bilmeyen alim olamaz. Ekmeğin fiyatını bilmeyen ilmi hali bilmez. Bu toplumun işçisinin, bu toplumun köylüsünün, bu toplumun ezilenlerinin ahvalini yakından görmeyen nasıl ilmi halini bilsin? İşte böyle. Peygamberlere itiraz böyleydi. O nedenle de tüm inen Peygamberler ilk etapta birinci mesajları ben bu davetim karşılığında sizden bir ücret talep etmiyorum. İkinci mesajları ben Ben de sizin gibi bir insan. Öncelikle bu iki garanti veriyorlar. Baksanıza bu çırpınmam karşılığında sizden bir ücret alıyor mu? Benim ücretim, benim karşılığım, benim ecrim yalnızca Allah'a ait. Ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim istediğim yalnızca muhabbet, yakın bir sadakat, muhabbet, mevettet diyorlardı. Demelerini istiyordu Kur'an. Onun için peygamberler bu iki garanti vererek gelirler. Bu iki garanti verdikten sonra hala kavimler neden melek peygamber istiyorlardı? Melek peygamber istiyorlardı çünkü yaşamak gibi bir problem kalmayacak. Çünkü melekler insanlar tarafından örnek alınamazlardı. Çünkü o melek biz insan diyeceklerdi. Biz melek olamadık, olamayız. Nasıl edelim diyeceklerdi. Yani şeytani bir uyanıklık yapıyorlardı orada. Bahane ileri süreceklerdi. İnsan olunca bu bahane ileri süremediler. O insan sen insan. Neden örnek alamayasın denilir kendilerine. Tabii ki her şeyden öte işte bu peygamberler geldikleri kavimlerine daima ahiret inancını aşılıyorlardı. Resulullah da bu inanç üzerinde durdu. Bu inanç olmadığı zaman ahlaki davranışın temeli yok oluyordu. Ahirete iman etmediği, öleceğine inanmadığı zaman bir insan istediğini yapabiliyordu. Yapacaktı. Çünkü hesap sorulmayacaktı. Söyler misiniz? Bir insan niye ahlaki davransın eğer ahiret yoksa? Eğer hesap sorulmayacaksa insanların ve kanunun gözünden kaçırdıktan sonra niçin yapmasın? Soygunu, hırsızlığı, arsızlığı, yüzsüzlüğü niçin yapmasın? İnsanlara ahirete iman duygusunu yerleştirdiğinizde işte o zaman tüm eylemlerini kendi vicdanında önce kendisi yargılıyor. Çünkü gözünün önüne gelecek bir hesap günü. Bunu getirebilen bir inanç sistemi insanların yüreğine günaha karşı bir alarm yerleştirmiş olurdu. Günah karşısında böyle müthiş bir alarm sistemi taşıyan bir insan ise beyin günahı işlemek yaklaşmaktan dahi kaçınacak. İşte o toplum huzur bulur, O toplum mesud olurdu. Bu noktada Ahirete imanı yerleştirmeye çalışan Kur'an ayetlerinden birkaç örnek vermek istiyorum. El-Gari'a, çarpan hadise, çarpıcı olay. El-Gari'atum el, el o çarpıcı olay nedir bilir misin sen? O insanı müthiş bir vurgun vurmuş gibi vuran, çarpan insanı sarhoş eden olay. Ama adrak kimin galia sen nereden bileceksin ki yok mu yekunun nasu kel farashil o gün insanlar uçuşan kelebekler gibidirler yani kaçışır, kaçacak deli yararlar ve tekunul cibalu kel ihnil sadece insanlar mı dağlar Allah pamuğu gibi atılırlar men sekul etme vazişe işte o gün kim ki amel defterinde gelirleri ağır gelir gelir tarafı ağır batar vevefişetir <gülüyor> o mesgut ve mutlu bir ebedi hayatın ebedi yaşamın içine girmiştir o işte kendisinden razı olunan bir hayata adım kim ki hesabı hafif gelir. Yani amelleri, güzel amelleri hafif gelir. Günahı ağır gelir. Onun anası da cehennemdir. Yani cehennemden emsin o. Cehennem emzirecektir onu. Adeta cehennem kucaklayacaktır o dercesine. Bir mecaz yapılıyor. Müthiş bir mecaz. Onun anası da cehennem olacak. Cehennem bağrına basacaktır. Sen o haviyenin ne olduğunu ne bileceksin? Yakıcı bir pişmanlık ateşi. Ben böyle çevireyim. Mahveden, yakan, insanı kavuran bir pişmanlık ateşi. Öyle bir pişmanlık ki Nolaydın, nolaydın, keşke adam olaydım Ya da olaydım keşke toprak olaydım. Ya leyteni, küntü tıraba dedirten bir pişmanlık ateşi. Bunlar insanın, insan olanın, birazcık duygu taşıyanın yüreğine sıkılmış ilahi uyarı insanı uyandıran müthiş birer şamardı. Tabii ki uyandırdıklarını uyandırdı. İçinde küçücük düğe taşıyan, fıtrata ilişkin bir parça köz taşıyan insanlar o közden yola çıkarak bir güneşe döndüler. Bir iman alevi sardı her taraflarda. Ve oradan imana ulaştılar. Tabii ki yüreğinde köz taşımayanlar artık vicdanlarını kalın bir örtüyle örttükleri için öldürenler hiç, hiç hissetmediler. Onlar yine bildikleri gibi gittiler. Onlar ölümden ibret almadılar. Onlar yeryüzünü okumadılar. Onlar güzün sararıp, kışın ölüp, baharın dirilen ağaçlardan ölümü ve dirilmeyi öğrenmediler. Onlar Dört mevsimi yüreklerinde yaşayamadılar. Onlar bir gün bizim de akşamımız olacak diyemediler. Bir gün biz de yatağa, kabre girer gibi gireceğiz demediler. Bir gün biz de sabah mezardan kalkar gibi kalkacağız demediler. Diyemediler. Şu 24 saat aslında bir ömrün kısa bir provasıdır demediler. Onlar ölümü hayatlarından kovdular. Onlar ölümden kaçtılar. Ölümden çok korktukları için ölümü hiç hatırlamak ne? Onun için de ölümü hatırlatanlara düşman oldular. Kendilerine ölüm hatırlatıldığında renkleri attı ve oradan uzaklaştılar. İnsan olunun kaçınılmaz kaderi olan ve mutlaka eğer geleceğe ilişkin kaçınılmaz tek bir gerçek olsaydı o da ölüm olacak olan bu gerçeği inkar etme yoluna saptılar. Ölümü unuttuğunuzda ölüm de sizi unutur sanırsınız. Ölümü unutanların en büyük problemi, en büyük yanılgısı burada. Zannederler ki gözlerini kapadıkların da kendilerini gelip bulmayacak. Zannederler ki. Gözlerini kapadıklarında dünyazından olacak. Oysaki kendilerine zindan ederler. Ölüm'e sırt döndüklerinde zannederler ki ölüm kendilerini bulmayacak. İslam işte böyle bir insan kitlesinden yığınından diyelim sürüsünden öyle bir insan çıkardı ki öyle bir prototip çıkardı ki toplum o toplum ölümü. İç çamaşırından daha yakın bir yerde yüreğinde taşıyın. O toplum ölümle küs olan, ölümle kavgalı olan bir toplumdan ölümle barışık olan bir toplum çıkarmak dünyada daha büyük bir devrim düşünülebilir mi? Allah kemiği ufaladıktan sonra Allah bunu mu diriltecek diyen bir toplumdan siz Ya Resulallah şehit olursam ne var? Anespin adı üzüm yordu diyor. Bir ara verilmişti bedirde, bir ara kuru üzüm yordu. Yarasulullah, şehit olursam ne var? Cennet var. Cennet dururken ben de oturmuş çele Şu halime bak, peh peh dedi diyor. Cennete gidiyorum ben. Gitti ve Böyle, işte böyle. Öyle bir toplumdan öyle bir toplum çıkar. Öyle ölüden böyle diriyi çıkarmak. Yer korkunç bir sarsılışla sarsıldığı zaman. Yeryüzü ağırlıklarını içindekileri tamamen dışına attığı zaman. İnsan hemen sorar. Ne oldu buna? usluslu uslu dönüyor duruyordu ne oldu da buna böyle dellendi diye sonra yaum aidin تحدث اخبارها işte o gün o insanın sorusuna yeryüzü cevap verir tabi lisanı haliyle böyle cevap verir sallanarak cevap verir onun burnunu yere sürterek cevap verir Küçük dağlar, babam ben kaldı, bu büyükleri de ben yarattım. Havalarında olan o insanın burnunu yere sokarak cevap verir. Cevabını kendi dilimce verir. Bi enne rabbeke ev Cevap verir ve der ki, senin Rabbin ona vahyetti. Sana vahyetti, adam olmadın. Şimdi ona vahyetti, sıra onda. Bi enne rabbeke ev Yevme idzin yasturun İşte o gün insanlar kitle halinde, sürüler halinde bölük bölük amelleri gösterilsin için kendilerine sürülürler, getirilirler. Hemen ya'mel Herkes miskal miktarınca şu yaz günü pencerenizden odanıza güneş ışınları vurunca o ışının içinde gördüğünüz küçük toz zerrecikleri kadar bir güzellik yapmışsa o gösterilir kendisine. Onu görür. Görür. Yani zayi olmaz. Unutulmaz. Allah ıskalamaz tabiri caizse. Ve men ye'amel zerretin İşte o kadar, o toz zerreciği kadar bir Şer de bir kötülük de yapmışsa yine onu da görür hayat filmini seyrederken. O 300 boyutlu muhteşem filmde evet. onu da görür. Ama tabii eğer affa layıksa, eğer Allah'ın kapısına baş koymuşsa, eğer Rabbim kalsam da gitmem, dövsem de gitmem. Bu baş bu kapıdan ayrılmaz Allah'ım derse işte o zaman ...affedecektir, affedeceğini söylemektedir. söylemektir. Olay olduğu zaman... ...müthiş olay olduğu zaman... ...bir manşet bu. Olay var. Kur'an böyle manşet atar. Sizin gazeteleriniz böyle manşet atmaz. Mı? Onlar... ...müthiş olay... ...olay var diye başlık attıkları zaman... ...beş para etmez. Ama Kur'an... İzâ vaka'atil vâki'ah, olay oldu diye başlık atmışsa, olay gerçekleşti diye başlık atmışsa, bu gerçekten büyük bir olaydır. İnsanı ilgilendiren bir olaydır. Gerçek gündemdir. Leyseli vaka'atihâ kâbibe. O olayın gerçekleşeceğini yalanlayan kimse olamaz. Yalanlaşma mı çıkar? Hafidatul <gülüyor> râfi'ah. O alçaltır, o yüceltir. Öyle mi? Var mı? Var mı itirazı? Görmediniz mi? Onun alçaltıp yücelttiğini hayatınızda görmediniz mi? Toplumunuzda görmediniz mi? Kısacık ömrünüz içinde bile kaç kere düşürdü, kaç kere kaldırdı. Yeryüzünün için alçaltıp yüceltmesin? Niçin silkelemesin? Niçin devirip dökmesin? İdrûjetil yeryüzü müthiş bir silkinişle silkindiği zaman çalkalandığı zaman ve <gülüyor> bir hallaç pamuğu gibi atıldığı zaman <gülüyor> işte o zaman toz duman olduğunu görürsünüz. Fakın <gülüyor> ezmacen insanlar şu üç kategoriye hayırlılar. Fazhabul <gülüyor> Meymeneti ma meymen. Kitabı sağından verilen sağduyu sahipleri. Onlar toplum içerisinde iyiyi takip ettiler. İyinin arkasından geldiler. Ve meş ı ma ashab Sağduyu sahibi olmayan ve kitabı sembolik olarak kaybettiniz denilen kendilerine sağından verilen sol sahibi. Onlar da kaybeden bir de üçüncü kesim var. Sabi kula, sabi Ben gidenler, öne geçenler, artçılar değil öncüler, vagonlar değil lokomotifler, başlatanlar, kötülük benimle son bulsun demeyip, iyilik ve iyilik benimle başlasın diyenler. İşte onlar. Onlar üç. Sabi kula, Uleikel mukarrabun. İşte onlardır Allah'a yakın olanlar. Sınırsız nimetin içinde yürüdüğün cennetler. Bu ayetler müminlerin imanını artırıyordu, müşriklerin, kafirlerin, mümkirlerin imkânını Bugün iman problemidir dostlar. Ancak bu ayetlerin muhatabına bir şey söyleyebilmesi için bir şart var. Ahirete iman. Ahirete iman etmeden cennet ve cehennem size hiçbir şey söylemez. Ne söylesin? Onun için bu dönemde özellikle nübüvvetin ilk dört ila ilk sekizinci yılları arasında ağırlıklı olarak bu konuya eğildi Kur'an. Onların ahirete olan İnançsızlığını gidermeye çalıştı. Bunu başardığı oranda insanlar Allah'a iman, Resulüne iman edebildiler ve mümin oldular. Bu sınavı geçemeyenlerse ne kadar erdemli olurlarsa olsunlar, ne kadar iyi olurlarsa olsunlar, ne kadar kötülük açısından nötr olurlarsa olsunlar bir türlü imana gelemediler. Bu problemi aşam Ahirete iman edemeyenler. Ve özellikle bu dönemin ardından bu son adeta uyarıydı. Bu dönemin ardından işkencelerini ağırlaştırarak cevap verince, çünkü kendilerine ölüm hatırlatılınca işte bunu kaldıramadılar. Buna işkenceyi arttırarak cevap verdiler. Kim, kim cesaret edebilirdi o müstekbir insanlara ölümlerini hatırlatmayı? Onlar tüm yığınaklarını bu dünyaya yapıyorlardı. Onun için işkence ettiler. Tüm işkenceciler yığınağını dünyaya yapanlardır. Eğer karşısındaki müminin öldükten sonraki hayata imanını bilseler, ona aslında işkence etmediklerini, onun kendilerinin işkence gibi algıladığı şeyi farklı algıladığını anlarlar. Onu anlayamamaları, ...tahiyete iman edememelerindir. Mümini anlayamazlar. Firavun... ...Asiye'yi anlayamadı. Prensesti. Sarayın prensesi. Sarayın en büyük mirasçısı. Ama iman etti. Bir vesileyle, bir tarakçısından gelen bir uyarıyla iman etti. İman ettikten sonra kocası olan Firavun... ...benim sarayımda... ...bu ülkenin kralikesi olarak... Tüm nimetler ayağının altında duracak. Sen gidip kendine görmediğin bir tanrı edileceksin. Bu olma. Buna izin vermem. Ve işkenceye başladı. Önce hapis, sonra aç susuz bırakma ve sonra işkence. En sonunda vefat ederken o Kur'an'ın da ifade ettiği gibi Rabbim katında bana daha büyük nimet hazırladığını görüyorum diyerek. Firavun onu anlayamaz. Hiçbir çağın Firavun'u ahirete iman eden bir mümini anlayamaz. Çünkü düşünce sistemleri farklı çalışır. Onun başarı dediği şey diğerinin gözünde başarısızlıktır. Onun acı dediği şey diğerinin gözünde tatlıdır. Onun mahvoluş dediği şey diğerinin gözünde diriliştir. Onun işkence dediği şey diğerinin gözünde cennete ulaştıran bir yolculuk. Onun için aynı dilleri konuşurlar, aynı mantıklara sahiptirler, anlayamadılar. Ve tabii bu sınavda bitince Mekke müminleri artık önlerinde yol açıldı. Yedinci yıldan itibaren artık dışarı göç için kendilerine izin verilmişti. Çünkü orada sınavı başarıyla verdiler. Sınav bu kadar, bitti. Sınavdan sonra Bismillah dediler ve kendilerine kapı açacak... ...necaşiler buldu. Bismillahirrahmanirrahim. Festecebe lehum rabbuhum. Rabbleri, ...onların dualarını... ...kabul etti. Onların çağrılarına... ...evet dedi. Onların davetlerine icabet etti. Enni la udii'u amele amilim minkum. Ve dedi ki... ...kesinlikle ben... Sizden kendi yolumda gösterilmiş hiçbir çabayı boşa çıkarmayacağım. اِنْ ذَكَرِنْ اَوْاُنْفَ بَعْلُكُمْ مِنْبَ Erkek olsun, kadın olsun. Zaten birbirinizdensiniz ya. اَلَّذ۪ينَ هَاجَرُوا Onlar Allah yolunda Evlerini, barklarını, yurtlarını, yuvalarını, kişisel prensiplerini, alışkanlıklarını, geleneklerini, eskimiş, bozulmuş inançlarını terk edip hicret ettiler. Ve uhricu min diyarihim ve yurtlarından çıkarıldılar. Hicret ve yurtlarından çıkarılmak ayrı ayrı geliyor dikkat ediniz. Hicret daha derin bir şey. Yoksa yurttan çıkmak hicrettir zaten. Demek ki hicretle Allah'ın kastı daha öte bir şey. Manevi hicret de var bunun içinde. Küfürden imana, şirkten tevhide, isyandan itaate geçmek de hicrettir. Ve uzu fî sebîli Ve yolunda eziyete katlananlar. Eza cefa görenler. Ve <gülüyor> katelû ve kutilu uğrunda savaşanlar ve sonunda canlarını feda edenler Le ukefiranna enhumseyi Allahlığıma yemin olsun ki onların onların günahlarını örteceğim onların suçlarını inkar edeceğim yapmadı diyeceğim bana karşı ispat edecek kim? وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْدِهَا الْاَنْهَارِ Ve onları Allah'lığıma yemin olsun ki içinden ırmaklar çağlayan cennetlere koyacağım. فَبَبًا min عَنْدِ اللّٰهِ yaptıklarının bir karşılığı olarak falan bedel olarak değil, yaptıklarının toplamı cennetten yüz metrekare arsa almaz. Ödül olarak. Allah katından bir ödül olarak. Çünkü Allah Allah kadar yapar. وَاللّٰهُ عِنْدَهُ husnul فَتْمُ Ödüllerin en muhteşemi Allah katındandır. Mekke'de çember gittikçe daralmakta. Resulullah ve birkaç soylu insanı koruyan bir takım koruyucular bulunsa da yoksul, köle ve toplumun alt tabakalarına mensup olanları koruyan yok. Büyük sıkıntılar, büyük eza ve cefalar çekiliyor. İşkence had safhaya varmış. Artık çıkış yolu da gözükmüyor Allah'tan gelebilecek olan dışında. Ve Resulullah liderliğini yaptığı müminler grubuna diyor. Artık sizi bağrına basabilecek olan ve adil bir kral olarak duyduğum Necaşi'nin ülkesine gidebilirsin. İlk hicret kararını vermesinde etkili olan unsur Resulullah'ın artık Mekke'yi terk etmek düşüncesi yatıyor. İmanın karargahını Mekke dışına taşıma düşüncesi. Çünkü Mekke'de artık olacak oldu. Gelecek geldi. Ulaşılabilecek gönüllere ulaşıldı. Gerisi summun, bukmun, amyun sahumdayerce'u dönmeyecek olanlar. Onun için de bir Alternatif karargah aranıyor. Resulullah bu alternatifleri yokluyor. Bunlardan biri de uzak bir diyar sayılan, deniz aşırı bir ülke olan Habeşistan. Bugünkü Etiyopya. Habeşistan'la Mekke arasında bir deniz var, Kızıldeniz. Ancak Habeşilerle Mekkeliler arasında sürekli bir diyalog, sürekli bir ilişki de var. Özellikle ticari ilişki gerçekten de ileri boyutlarda. Habeşliler Mekkeller'den, Mekkeller'de Habeşliler'den mal alıyorlar ve satıyorlar. Zaten kimi zaman kadim tarih içerisinde bazı Habeş kralları Mekke'yi ve bölgeyi, Necit bölgesini istilaya da kalkışmışlar. Hadizatında eğer Filip Hitti'nin tezine güvenecek olursak, Bölgeye gelen ilk Araplar, çok eski kökeni, kadim kökeni Habeşistan'dır, diyor. Tabi Allah-u Alem. Resulullah artık bir çıkış yolu düşünmeye başladığında Habeşistan aklına geliyor. Çünkü Habeşistan'dan gelip gidenler, oranın adil bir yönetici tarafından yönetildiği haberini getiriyorlar. Resulullah'ın bu izni üzerine, Mekke'deki zayıf müminler göçe hazırlanıyorlar. Siz hiç sürüldünüz mü? Siz hiç yurdunuzu, yuvanızı, evinizi, parkınızı, tarlanızı, bağınızı terk etmek zorunda kaldınız. Bunu yaşamayan bilmez. Gurbetlere böyle bir şekilde düştünüz mü? İmanınızdan dolayı, sırf imanınızdan. Böyle Almancılık falan demiyorum. O gurbet sayılmaz. İmanınızın bedelini ödemek için siz toprağınızı terk etmek zorunda kaldınız. İşte o insanlar böyle bir sınav geçirdi. Yoksulların arasında bir takım varsıllar da vardı. Soylular da vardı. Örneğin ilk a kafilesinin içerisinde Hz. Peygamber'in amca oğlu Cafer'i görüyoruz eşiyle birlikte. Cafer'e büyük amca sahip çıkıyordu tabii ki, Ebu Talip sahip çıkıyordu. Ama bu giden müminlerin üzerinde koruyucu biri olması, birileri olması gerekiyordu. İyi konuşabilen, onları temsil yeteneği bulunan, onları çekip çevirecek, onları bir takım maddi manevi saldırılardan koruyacak birileri olması gerekiyordu. Resulullah onları korumasız ve öğretmensiz göndermiş. Onun için Cafer'e gitmesini ima etmişti. O da eşiyle beraber kafileye katıldı. Bunlar arasında yine Beni Umeyye'den Ebu Sufyan'ın kızını görüyoruz. Ümmü Habibe'yi, kocasıyla birlikte, o da orada. Kocası Ubeydullah'la birlikte. Biliyorsunuz Ümmü Habibe daha sonra Resulullah'ın eşi olacaktır. Onun için bir kocası orada tanıtsı yani dayanamayacak, pes edecek ve Hristiyanlığa dönecek. Pes etmedir bu. Artık dayanamıyorum demedir. Ve kadına bakın ki ben Allah'ın Resulünü terk etmem diyerek Allah'ın Resulünü kocasına tercih eden bir kadınla karşı. Sen Allah'ın Resulünü kocana tercih edersin de Allah'ın Resulü seni tercih etmez Problem seksüel problem olarak ortaya koyanlar son bir iftira atmış olurlar. Olayın içerisindeki bu insani muhteşem boyutu görmek istemeyenlerdir onlar. Onun için Resulullah'ın <gülüyor> evliliklerinin her birinin böyle ciddi ve insani sebepleri var. Ümmü Seleme de öyle. Ebu Seleme ile birlikte gittiler kocası. O da gidenler arasında. Soylu bir kadın tabii ki. Ama gitmeleri gerekiyordu. Çünkü Mekke'de gerçekten soylu bir aile olmakla birlikte arkalarını dayayacakları büyük bir kabile yoktu. Onlar gittiler. Biliyorsunuz sonunda Resulullah onu da eşliğe kabul edecektir. Yaşlı bir kadın olmasına rağmen, orta yaşı geçkin bir kadın olmasına rağmen unutmayın. Yine bu gidenler arasında Musab'ı görüyoruz. Soylu bir aileden. Ama ailesi terk etmiş. Genç, uzak. Daha sonra dönecektir Mekke. Bu gidenler arasında birçok insanı görüyoruz böyle. İşte bu kafile yaklaşık 70-80 kişilik bir kafile. Çocukları saymıyoruz. Küçükleri saymıyoruz. Yetişkinler olarak 70-80 kişilik bir kafile. Habeşsene geçtiler. Tabii ki bunların geçtiğini haber alamadı müşrikler. Öyle güzel bir organizasyon yapılmıştı ki Resulullah üçer beşer gruplar halinde ayırdı onları. Onlar yerlerine yerleşinceye kadar müşriklerin bu eylemden haberi olmadı. Harika bir organizasyonla intikal ettiler Habeşistan'a. Ancak en son kafile de Habeşistan'a varıp yerine yerleştikten sonra haberdar olabildi Mekke'nin müşrikleri. Böyle bir organizasyonla intikal ettilerdi. O zamanın şartlarında devletler arası bir intikaldir bu. Düşünebiliyor musunuz? Organizenin büyüklüğünü, Resulullah'ın teşkilatçılığını buradan çıkartabilirsiniz. Bu haber müşriklere gelince, müşrikler iki kişilik bir heyet yolladılar. Amr-ı başkanlığında bu iki kişilik heyet Habeşistan komutanlarına ve Habeşistan kralı Necaşi'ye büyük bir hediye kampanyası başlattılar. Her evden ne verebilirse özellikle kıymeti olan değerli olan eşyayı aldılar. Ve Habeşistanlıların çok ihtiyaç duydukları ve sevdikleri deri eşya toplamaya çalıştılar. Mekke'nin müşrik site kodamanları bu heyete şu talimatı verdi. Gidin bu insanları ne yapıp yapıp getirmeye bakın. Çünkü eğer orada kalırlarsa korkarız ki onları da kendi dinlerine döndürürler. Onun için bunlar bizim dinimizden çıktılar deyin Habeş Kralı'na ama deyin, sizin dininize de girmediler. Yani bunlar acayip ve garayip bir din tutturdular, bir yol, bir hayat tarzı türettiler. Onun için bunlar sizin de işinize yaramaz. Bunları bize verin ki biz cezalandıralım diye teklif edin dediler. amr As başkanlığındaki Mekke Müşrik Diplomasi heyeti Habeşten'e vardı. Necaşi'ye bunu söylediklerinde Necaşi'nin hala haberi olmadığını söylüyor kaynaklarımız. Çağırttı, neredelerse bulun getirin. Geldiler müminler. Başlarında Cafer bin Ebi Talib. Ancak Mekke heyeti mümkün olduğu kadar müminlerle Necaşi'nin karşılaşmasını istemiyorlardı. Aslında buradaki niyeti ve onların korkusunu iyi anlıyoruz. Eğer karşılaşırlarsa onları da kendilerine çevirirler. Aslında imanın cazibesini, Anlamak için mümin olmak şart değil. İmanın cazibesini kafirler de anlıyor. Müşrikler de anlıyor. Münkirler de anlıyor. Onun için onlar imanın cazibesinden kaçırmak için insanları korkunç bir karalama kampanyasına girişiyorlar. Eğer iman çıplak haliyle insanlarla karşı karşıya gelse insanları cezbedecek kendisine. Bunu biliyorlar. Dili geçmiş zaman kullanmıyorum bakın. Şu içinde yaşadığımız zamanı da içine alan bir anlatım şekliyle anlatıyorum. Bugün öyle değil mi? Görmüyor musun? İmana karşı savaş açanlar imanın cazibesini bilmiyorlar mı? İmanın cazibesini bildikleri için bu kadar saptırma ve karalama. Propagandasına yöneliyorlar. Problemleri bu. Yoksa bu kadar korkunun izahı nedir? Niçin bu kadar korkuyorlar? Niçin bu kadar seferber oluyorlar? Oysa ki imanın kendi ellerindeki imkanları yok. Onların elinde çok büyük imkanlar var. Ama o imkanlara rağmen iman hala cazip ve cazibesini en zor zamanlarda dahi gün yüzüne çıkartabiliyor. Onun için Sör... Thomas Arnold öyle diyor, ben şunu gördüm ki diyor İslam tarihi boyunca, İslam'ın siyasal olarak en dibe vurduğu zamanlar, insan kazanımı olarak en tavana vurduğu zamanlardır. Çok ilginç. Bunu bir oryantalistin itiraf etmesi daha da ilginç. Kendisi intişarı İslam tarihi yazarı. İslam'ın yayılış tarihi konusundaki en çaplı eserin, araştırmanın yazarı olan bir zat, araştırması sonuçlarında vardığı sonucu bu cümleyle özetliyor: İslam'ın siyasal olarak en dibe vurduğu zamanlar, insan kazanımı olarak en tavana vurduğu zamanlar. Çok büyük. Bunu da şöyle daha ilginç bir örnekle örneklendiriyor. İspanya'da Müslümanlar denize dökülürken ya ölüm ya Hristiyan olacaksınız. İki seçenek koydular bir kralları. İki seçenek. Ya öleceksiniz, denize dökeceksiniz. Ya da Hristiyan olacaksınız. İşte bu zamanda dahi diyor, yerli İspanyollar arasında kitlesel ihtidalar hala sürüyor. Bunu izah edemiyorlar. Onun için tarihçi karlarıyla öyle diyor. Meslektaşlarım diyor, Avrupalılar, Oryantalistler, İslam kılıçla yayıldı diyorsunuz. Eğer bu iş silahla oluyorsa sizin silahınız daha büyük. Hadi siz de yapsanız öyle. Çok ilginç. Bunu da söyleyen bir batılı, bir ilim adamı, bir tarihçi. Hadi sizin silahınız daha güçlü diyor. Şimdi siz yapsanız aynısı. Becerebiliyorsanız. E. Olmuyor. Olmadı, olmayacak. Evet sevgili dostlarım. İslam'ın cazibesini bilen müşrikler, müminlerle Necaşi'yi bir araya getirmemek için uğraştılar. Onun için de komutanları teker teker gördüler. Komutanlara rüşvet dağıttılar Necaşi'nin komutanlarına. Zaten tarihi bilgiler arasında çok daha sonra Necaşi'ye isyan eden komutanlarının Necaşi'yi tahtından indirdiğini görüyoruz, öğreniyoruz. Çok daha ileri bir tarihte. Ancak Necaşi direndi. Dedi gelecek, onları göreceğim. Eğer bunlar haklılarsa, doğru söylüyorlarsa zaten onlar bize gerekmez. Biz veririz bunları. Ancak haklılarsa onları benim ülkemden kimse kovamaz. Çağırttı. Müminler geldiler ve sordu Necaşi, bunlar böyle böyle diyor. Bizim inancımızdan çıktılar, sizin dininize de girmediler diyor. Peki siz neye inanıyorsunuz diye sordu. Cafer bin Ebi Talip bir adım öne geçti. Biz Allah'ın varlığına, birliğine inanıyoruz. Biz geri bir kavimdik. Biz zulmeden, haksızlık yapan, insan öldüren, kız çocuklarını diri diri toprağa gömen ve hiçbir ahlaki müeyyide taşımayan çok azgın bir topluluktu. Putlara tapardık. Hatta taptığımız pelvadan putları acıkınca yediğimiz oldu. Ama onlar bizim farkımıza varmazlardı. Bizim toplumumuz hiçbir ilahi kuralı dinlemezdi. Mazlumu savunmazdı. Bize Allah içimizden bir peygamber gönderdi. Soyunu, neslini, annesini, babasını tanıdığımız biriydi bu. Bu peygamber bizi tek bir Allah'a imana davet etti. Bize Allah'ın yasakladıklarını yasakladı. Helal kıldıklarını helal kıldı. Bize hırsızlığı, bize zinayı, bize adam öldürmeyi, bize tüm bu şiyatı yasakladı. Bize Allah'ın helal kıldıklarını, meşru biçimde kesileni helal kıldı. Biz daha önce murdarları yerdik. Şimdi ise onun helal kıldığını yiyoruz Diye izahat verdi. Necaşi dinledikçe yüzünün rengi değişiyordu ve en sonunda vallahi bu senin anlattıklarının hiçbiri ...benim inandığım değerlerle... ...çelişme. Bunlar... ...bu ülkenin... ...asli vatandaşı gibi... ...misafirimdirler. İstedikleri yerde... ...kalacaklar diye gönderdi. Mekkeli... hamr As başkanlığındaki... ...diplomazi heyetini de... ...azarlayarak kovdu. Bunların da dedi, hediyelerini geri verin. Onlara benim ihtiyacım da yok. Daha sonra bir daha izin istediler... Komutanların araya girmesiyle izni aldılar. Necaşıya? Dediler ki vallahi demişti amr Blas, ben onu onlara düşman edeceğim. Ben bu yolu biliyorum. Girdi. Yüce Kral dedi senin yanında böyle konuştular ama senin bilmediğin bir durum var. Nedir o? Biliyor musun? Bunlar İsa'ya Allah'ın kulu diyorlar. Allah'ın oğlu demiyorlar. Tekrar Huzura çağırıldılar Müslümanlar. Ve bu konuda görüşleri soruldu. Onlar birbirlerine bakmaya başladılar. Çünkü bu konuda çok ciddi bilgilere de sahip değillerdi aslında. Meryem suresi yeni nazil olmuştu. Cafer bin Ebi Talip yeni nazil olmuş olan, daha Mekke'den çıkmadan hemen öncesinde nazil olmuş olan Meryem suresini, ondan bir pasajı orada okudu. Gerçekten Okunan her ayet dinleyenlerin ruhunda yankı buluyordu. Necaşi'nin ruhunda daha fazla yankı buluyordu. Ve bunun üzerine Cafer bin Ebi Talip dedi ki, biz Hazreti İsa'yı Allah'ın kulu, Allah'ın peygamberi, Allah'ın Meryem'e üflediği ruh ve Allah'ın kelimesi olarak bilir. Bu sözleri duyunca Necaşi, vallahi senin söylediğin İsa ile benim inandığım İsa arasında elimdeki şu değnek kadar fark vardır. Haydi gidin, bu ülke sizindir. Müminler gittiler, müşrikler de zeril olarak döndüler. Ancak ilginç bir gelişme oldu. Necaşi'nin bu tavrından rahatsız olan, özellikle dini erç Siyasi erk ve askeri erk, Necaşi'ye karşı alttan alta bir isyan girişimi hazırlamaya başladılar. Necaşi, onlara göre Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu reddetmişti. İnançlarını reddetmişti. Bunun üzerine Necaşi, bir parşömenin üzerine İsa Allah'ın kuludur, peygamberidir, Meryem'e üflediği ruhtur ve kelimesidir yazdı. Ve parşomeni de tam göğsüne yerleşti. Tüm komutanları, dini erki ve halkı topladı bir meydanda. Siz beni nasıl bilirsiniz dedi. Alttan alta kaynıyordu ülke. Necer şeyi indirmek için kulis yapıyorlardı. Siz beni nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Ben aranızda krallığa en layık olan değil miyim? Evet, en layıkımız sensin kral. Peki hayatımı nasıl bilirsiniz? Hayatın kral hayatına layık bir yaşantıdır. Peki siz nasıl inanıyorsunuz? Biz İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanıyoruz. Sizin inancınız buradadır dedi. Ben de buna inanıyorum. Elini tam Kabe'nin üzerine koyarak. Ben de buna inanıyorum. Bu bilgi İbn-i Saad'ın tabakatında, İbnül efirin tarihinde, Taberi'nin tarihinde, Kelbi gibi daha başka kaynaklarda geçer ve öylece o vartayı atlatmıştı. Tabi bu Habeş hicretinin ardından Resulullah ciddi bir araştırmaya koyuldu. Ondan sonra biliyorsunuz Taif hadisesi gelecek ve ondan sonra Medine'lerle buluşma gelecek. Bu Habeş hicreti aslında Allah'ın bir imtihanı idi. Müminleri bir sınaması idi. Müminler nereye kadar Allah'a bağlılıklarını sergileyebiliyorlar? Cenab-ı Hak onu onlara gösterecek. Aslında çekirdek kadroyu her türlü yetiştiriyordu Cenab-ı Hak. Gerçekten de Resulullah'ın terbiyesinden geçen bu çekirdek kadro Allah yoluna ülkelerinden mallarından, batanlarından geçebiliyorlar mı? Bunun da imtihanını verdiler. Bu Habeşistan'a hicret o kadar önemliydi ki Resulullah Hayber'in fethine kadar Habeş muhacirlerinin dönmesine izin vermedi. Hayber'in fethi hicretin yedinci yılı. Hicretin yedinci yılından sonra diyorum. Onun için bölgede İslam'ın temekkünü Mekke'nin fethi değildir. Hayber'in fethi. Hatta yeshane fil var ayet-i kerimede, yeryüzünde tamamen temekkin edinceye kadar işte onun gerçekleşmesi Hayber'in fethidir. Çünkü Hayber feth olduktan sonra artık bölgede İslam'ın yerleşme problemi kalmadı. Onun için Hayber stratejikti. Bu nedenle Hayber'lilerle Mekkeliler arasında garip bir ittifak vuku buldu. Yahudilerle müşrikler arasında garip bir ittifak. Çünkü Hayber ya da Mekke'den biri gidecek olursa ikisi de gitmiş sayılıyordu. Eğer Mekke alınsaydı daha önce Hayber de düşmüş sayılacaktı. Hayber düşünce Mekke zaten kendisi düşmüş sayıldı. Çünkü bunlar güvenliği birbirine bağlı olan yerler olarak biliniyordu. O sebeple sevgili dostlarım Hayber'in tefhine kadar Resulullah Habeş muhacirlerinin dönüşüne izin vermedi. Niçin? Benim tahminim şu ki Resulullah o güne kadar hala bölgede İslam'ın yerleşmediğini bir gün lazım olursa belki kendisinin de Habeşistan'a geçebilme ihtimaline binaen onu ihtiyat gücü olarak Habeşistan'da bıraktı bu müminleri. Yoksa Bedir'de lazım olmadılar mı? Uhud'da lazım olmadılar mı? Hele de lazım olmadılar mı? Bunlar ikinci, üçüncü, beşinci. Bu harika bir stratejik plandır işte. Resulullah'ın stratejisine delalet eder. Peki ne ibret alırız biz bundan? Allah'ın bilfil fiil desteklediği bir peygamber dahi usulüne uygun iş yapıyor. Bir stratejisi var. Tevekkülü Yatmak biçiminde anlamıyor, algılamıyor. Usulsüzlük yapmıyor. Tüm usulü yerine getiriyor. Vazifesini yapıyor. Ondan sonra eğer biterse kulun gücü Allah'ın yardımı başlar diyor. Kulun gücünün bittiği yerde başlar. Diyor. O sebeple buradan alacağımız birçok ibret olmakla birlikte birinci ibret işte budur. Usul. Usulü olmayanın usulü olmaz. Usul bilmeyen vasıl olamaz. Resulullah göklerin eli tarafından desteklendiği halde yine de ince ayrıntılarına kadar tüm stratejik planlarını yapıyordu. Ve en sonunda neticeyi Allah'a havale ediyordu. Bu bize şunu gösteriyor ki kul gücünü harcamadığı sürece Allah'ın yardımı yetişmiyor.